Bu sav olmayan sav, boğa güreşini savunmak için de kullanılıyor. Boğa güreşini İspanya gibi bir yerde eleştirirseniz, boğa güreşini savunanlar size bunun aslında onurlu bir gelenek olduğunu haykıracaktır. Yine soralım, bu ne anlama geliyor? İnsanların uzun bir süredir eğlence olsun diye boğalara işkence ettiği anlamına geliyor. Yeterince açık değil mi? Gelenekle ilgili bu tartışmada hassasiyet göstermemiz gereken bir nokta var. Genellikle bu eleştiriler sömürgeleştirilmiş ve baskı altına alınmış toplumlardaki insanlara onları sömürgeleştiren ve baskı altına alan insanlar tarafından yöneltiliyor. Dolayısıyla Afrika ile ilgili sicili pek de temiz olmayan Amerika ya da Batı Avrupa'dan biri Afrikalıları kadın sünneti uygulaması yüzünden eleştirdiğinde bu uygulamayı savunanlar tepki gösterir. Ya da Kuzey Kanada'nın yerlileri Fok ya da Balina öldürdükleri için yerli olmayan Kanadalılar ya da Amerikalılar tarafından eleştirildiklerinde öfkelenirler. Elbette bu tip kaygılara ve sömürgecilik türünden meşrulaştırılamayacak nitelikteki uygulamaların yarattığı sonuçlara karşı hassas olmalıyız. Fakat bu, ahlaki bakımdan meşrulaştırılamayacak başka şeyler yapma özgürlüğünü kimseye vermez. İki yanlış, bir doğru etmez. Son olarak şunu da söyleyelim ki, hayvan yemeği meşrulaştırmak için geleneği kullanmak, bilhassa saçma bir girişimdir. Herkes, ki buna her etnik gruptan insan dahildir, hayvansal yiyecek tüketmenin kültürel geleneklerinin bir parçası olduğunu iddia edebilir. Başka bir takım bağlamlarda, iyi ama bu bir gelenek deyince bu denli yaygara kopmasının sebeplerinden biri, bu argümanın kadın sünneti ya da boğa güreşi gibi oldukça küçük gruplar tarafından yüce ve kutsal görülen uygulamaları savunmak için kullanılıyor olmasıdır. Fakat hayvansal yiyecek tüketmek gibi herkesin yaptığı bir şeyi meşrulaştırmak için geleneği öne sürmenin cinsiyetçiliği, ırkçılığı ya da herkesin yaptığı bir şeyi meşrulaştırmak için iyi ama bu bir gelenek demekten bir farkı yoktur. Bu durumda geleneği öne sürmek bilhassa saçmadır ve bu uygulamanın çoktandır süre geldiğini söylemekten başka bir şey değildir. Bir faaliyet olarak hayvan yemenin belli bir topluluğun kimliğine has bir özellik olduğu yönünde geçerli bir iddia yoktur. Evet, Yalnızca kendilerinin tükettiği belli bir takım hayvansal yiyeceklerin grup kimliklerinin bir parçası olduğunu iddia eden etnik gruplar olabilir. Ancak bu, belli bir pornografi türünün cinsiyetçi bir topluluğun kimliğinin bir parçası olduğunu söylemeye benzer. Hayvansal yiyecek tüketmek ya da cinsiyetçilik gibi her zaman her yerde görülen davranışlardan bahsederken geleneği öne sürmek, eleştirilen şeyin uzun zamandır devam ettiğini söylemekten başka bir şey değildir. Ve iyi ama bu bir gelenek demek ahlaki olarak yanlış bir şeyin çok uzun süredir devam etmesine üzülmektense bunu uzun süredir yaptığımıza göre biraz daha yapabiliriz demektir.